Kürdistan'da Kürtlerin kendilerini fark etmeleri ve direnişin kısa özeti. Bölümün tümü bu konuyu tanımlarken kısa bir özet ve sonuçla tamamlamaya çalışalım. Avrupa Siyasal Devrimleri halkların kendilerini krallık rejimlerinden fark etmeleriyle başlar. Bu fark ediş öncelikle kendi tarihlerinin krallık tarihinden farklı olduğuna ilişkindir. Daha önceki tüm tarihler, ...yek fare olup krallıkların, imparatorlukların... ...oluşum ve sürdürülme öyküleri biçimindedir. Orta Doğu'da bu tarih anlayışı daha yoğundur. Kral ve imparatorlar... ...ya bizzat Tanrı ya da Tanrı'nın gölgesi olarak... ...toplumla ilgili her şeyi mutlak belirleyen gücü ifade ederler. Onlardan ayrı bir varlık, beden düşünülemez. Kul bireyler ancak krallık bedeninin bir parçası olarak anlam bulabilirler. Ayrı bir kimlik... ...insan hakları, hele hele demokrasi düşüncede bile olmaması gereken lanetli konulardır. Bunlar, kendi kutsallıkları karşısındaki lanetli gerçeği ifade ederler. Bu anlayış, 1640 İngiltere Devrimi öncesinde ve 18. yüzyıl başlarında... ...İngiltere ve Fransa'da bazı aydın ve tarihçilerce tartışılmaya başlandı. Sonuçta, kraldan ayrı bir halk ve ulus kimliği, yine krallık tarihinden ayrı bir halk... ...ve ulusların tarihi olduğunun farkına varıldı. Arkasından Ulusal Haklar adı altında... ...çeşitli sınıf talepleri belirmeye başladı. Her sınıf kendini ulusla özdeşleştirmeye gitti. Böylece Avrupa'da önce büyük ulus dalgası... ...ardından sınıfsal hareketler peş peşe boy verdi. Orta Doğu ve Türkiye'de padişahlıktan farklı... ...halk ve ulus olmanın başlangıç bilinci... ...1840 Tanzimat sonrası genç Osmanlılar... Ve Jön Türkler hareketiyle ilk adımlarını attı. Birinci ve ikinci meşrutiyet aydınları, padişahlıkla ulus arasındaki ayrımı yavaş yavaş dile getirdiler. Cumhuriyetle Türk ulusu çok radikal bir söylemle dile getirildi. Atatürk, ataerkil yanları olsa da Osmanlı'dan farklı bir ulus anlayışını ve pratiğini geliştirmek açısından büyük bir adım attı. Fransız ulusal anlayışından şiddetle etkilenmişti. İşgal koşullarında radikal bir ulusçuluk anlayışının gelişmesi beklenebilirdi. Kurtuluştan sonra aşırı ulusçuluk, konjöktürün etkisiyle toplumsal gerçekliğin üstünü bastırdı. Dolayısıyla devrimci değeri sınırlı kaldı. 1950'lerden sonraki milliyetçilik faşizmle iyice yüklendi. 1980 sonrası Türk-İslam sentezciliği ulus ve ümmet karışımına yol açarak sınıfsal çelişkinin iyice bozulmasını sağladı. Neo-İslamcılık bu genel eğilimin tersi olarak düşünülebilir. Benzeri gelişmeler İran ve Arap sahasında da yaşandı. Kendilerini yeniden fark etme ve direniş birbirini besleyen olgulardır. Günümüzde toplumsal fark edilişler, ekoloji, feminizm ve alt kültürler alanında derinleşerek devam etmektedir. Farklılığın anlaşılmasının özgürlükle yakın ilişkisi vardır. Farklılık anlaşılmadan Bütünlüklerin köleleştirici Uyuşturucu etkisi aşılamaz Farklılıklara dayalı kimlikler Daha özgür ve yaratıcı toplumlara Yol açmaktadır Kürdistan'da Kürtlerin kendilerini Bir ulus halk olarak fark etmeleri Daha geç olmuştur Her ne kadar 19. yüzyıl isyanları Kürtlük duygusunu uyandırmış olsa da Bu duyuş Padişahlık, meliklik ana kavramlarını Aşamamıştır Ayrı bir Kürtlük Kralcı bir Kürtlüktür. Ortaca sultanlık anlayışından kopuşu pek düşünmez. Dolayısıyla 19. yüzyıldan 20. yüzyılın sonlarına kadar Kürt ulus ve halk bilinci uyanmış ve park edilmiş olmaktan uzaktır. 20. yüzyılın ikinci yarısında aydınlar arasında yapılan tartışmalarla Kürt halk gerçekliği açığa vurulmaya başlandı. Esas olarak bu akım Türkiye sol geleneği içinde başladı. Güney Kürdistan'daki aşiret ve şeyh ağırlıklı Kürtçülük klasik eğilimi aşacak güçte değildir. Türk-Arap-Fars-Melik yerine Kürt-Melik geçmeli anlayışından öteye bir derinliği yoktur. Real Sosyalist Komünist partilerle, Küçük Burjuva Feodal partilerde ayrı bir Kürt ulus ve halk kavramına ulaşmaktan uzaktırlar. Taktik amaçlı bazı değinmelerle yetindiler. Ciddi bir tarih ve politika çalışması yapamadılar. Türkiye sol geleneğinin özellikle 1970'ler hamlesi, Kürt halk bilincinin aktüelleşmesine önemli bir katkı yaptı. Deniz gezmişlerin idam sehpasında Kürt-Türk özgürlüğü ve kardeşliğini sloganlaştırması tarihi bir anlama sahiptir. Başta Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkayalar olmak üzere çok sayıda devrimcinin halkların kardeşliğine ilişkin çıkışları da benzer bir anlama sahiptir. Fakat sloganlaştırma kendi başına direniş, eylem sağlamaktan uzaktır. Direniş başlı başına yeni bir aşamayı gerektirir. Kürt halk farklılaşması iki boyutlu bir gelişmeyle başladı. Türk şöven ulus anlayışından kopuşla, Kürt ilkel milliyetçiliğinden ayrışma, iç içe gelişti. İki taraftan kurulan ve sol devrimci maskeli geçinen ağır ideolojik hegemonyanın kırılması bir yandan... ...devlet iktidarıyla işbirliği halindeki yerel tahakkümcü güçlerin diğer yandan kurdukları sert baskı ortamından kurtulmak... ...hiç de kolay değildi. İdeolojik ve pratik tahakküm... ...hem entelektüel, gücü... ...hem de örgütlenmeyi zorunlu kılıyordu. Bu ise hızla direnişe götürüyordu. Yasal ve siyasal ortam... ...sağlıklı bir zihniyet çalışmasına... ...imkan vermiyordu. Bir nevi Mekke'deki Hazreti Muhammed'le... ...Kudüs'teki Hazreti İsa'yla... ...Rönesans Avrupası'nda... ...Galilo-Galile ve Giordano bruno ...tarzı bir hareket içinde olmayı gerektiriyordu. Bu süreci ilk yaşayanlardan biri olarak öyküselleştirmeye çalıştığımda gerçek daha iyi anlaşılabilir. Daha ilkokulda Kürt farklılığının başa sorun açacağını hissetmeye başlamıştım. İlkokuldan liseye kadar konuyla ilgili zihniyet çalışmasını yapacak güçte olmamakla beraber daima ayağa takılacak bir bukağı, ayak kelepçesi gibi olgu kendisini dayatıyordu. Ben kaçtıkça o gölge gibi takip ediyordu. Fakat okullarda sıkı öğretilen resmi ideolojiyle, iğne ucu kadar bir ipucuyla cevap bulamıyordu. Tamamen Türklüğü kabul etsen de, eski Kürt geleneği aileden tutalım içine girdikçe, Kürt olduğu belli olan tüm yerel alanlarda ben varım diyordu. Kişi büyük bir ikiyüzlülükle karşı karşıyaydı. Gelenekten kopmak, gerçeğin büyük bir bölümünden aldatıcı kaçınmak gibi bir sahteliği üretiyordu. Kişilik aşındırılıyordu kendi kimliğimden kopmak, bu durumda ağacından kopan yaprak misali tam bir boşluğa düşüştü. Kişilik açısından toplumun moral yapısını kaybetmek anlamına da geliyordu. Geçmişini, geleneğini, toplumunu inkar etmenin tam bir kişilik patolojisine, hastalıklı kişilik, yol açacağı yaşamla her geçen gün daha iyi anlaşılacaktı. Buna karşı Türklük, İran'da ve Arap sahasında benzer durum, Doğal özümsemenin çok ötesinde dilini bilmediğimiz dinsel ayinler tarzında ezbere işleniyordu. Ha dilini bilmediğin Arapçayla İslamlaşmak, ha resmi törenle Türkçülük öğretimi ikisi de aynı sonucu doğuruyordu. Anlamadığın dualara amin demek. Zaten Kürt kişiliği yüzyıllarca İslamlaşma adı altında bir sığlığın cehaletin içinde yuvarlanırken çağdaş görüntülü din olarak... Aşırı Türkleştirme, kişilik bozulmasını daha da derinleştiriyordu. Olgun yaşlarda İslam olmak, Türk olmak belki anlaşılırdır. Toplumsal ihtiyaçlar bu tür bütünleşmeleri anlamlı kılabilir. Ama günlük ibadetler halinde İslamcılık ve Türkçülük kesinlikle olağan çağdaş bir eğitim konusu olamaz. İkisine de anlam vermek istedim. Daha ilkokulda yeni bir dindar ve Türk kökenli olma özentisi duydum. Ama nereye kadar? 1970'lerin yoğun tartışmalı ve içinde Kürt sorunu da geçen entelektüel sol ortamında kararlılık gelişmeye başladı. Yıllarca dinci ve Türkçü yüklenimler sol karşısında dayanacak gibi değildi. Genç yaşıtlarımızın Kürt-Türk ayrımı yapmadan ama her iki halkın bağımsızlık ve özgürlüğünü, eşitliğini cesaretle söylemeleri hayat tercihimin gerçek rengini belli edecekti. Benim için birer kahraman değerinde olan önderlerin kaybıyla artık bu kulvarda davayı takip etmem vazgeçilmez bir namus meselesi haline geldi. Bu süreçte Kürt olmayı her iki dayatmaya rağmen tam sahiplenmem, tarihi bir adım olmayı beraberinde getirdi. Bu dönemin tipik çalışması olan Kürt olgusunu araştırmalar sınırlı olanaklarla yürütülüyordu. Elde duygusal yana ağır basan ilkel milliyetçi yorumlarla re-sosyalizmin dogmatik, ...ulusların kaderini tayin hakkı yorumları... ...gerçeği vermekten uzaktı. Kürt olgusu var mı yok mu tartışmasıyla... ...Kürdistan sömürge midir değil midir tartışması arasına sıkıştırılmıştı. Tarihsel toplumcu yaklaşımlar için... ...ne veriler ve belgeler yeterince vardı... ...ne de sosyolojinin derinlikli objektif yorumcuları söz konusuydu. Karanlık bir ortamda etraf hakkında hüküm biçiliyordu. Diğer yandan siyasi ortam sürekli gerginleşiyor... Devletin geleneksel Kürt korkusu çok aceleci tavırlara yol açıyordu. Taraflar bir an önce bir şeyler koparmaya veya kurtarmaya çalışıyorlardı. Fakat çok sınırlı bilgilenme ve çağ yorumlaması bile mevcut statükonun kabul edecek veya edilecek bir yanı olmadığını yeterince gösteriyordu.